Felak Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla de ki yarattığı şeylerin şerrinden, çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden ağaran sabahın Rabbine sığınırım.